Sonunda Allah'ın izniyle Onları yendiler Davut da Cağlud'u öldürdü Allah Davut'a Hükümdarlık ve Hikmet verdi ve Dilediği bazı şeyleri öğretti Eğer Allah insanların Kötülüğünü Birbirinin eliyle Savuşturmasaydı Dünyada dirilik ve düzen kalmazdı Ama Allah'ın bütün varlıklara sayısız lütufları vardır. Biz o davayı Süleyman'a iyice öğrettik. Her birine hikmet ve ilim bağışladık. Dağları ve kuşları Davut'un emrine verdik. Onlar Davut'la beraber Allah'ı tesbih ederlerdi. Bütün bunları biz yaptık. Bir de Davut'a savaş sıkıntılarınızdan bizi koruması için Zırh yapma sanatı öğrettik. Enbiya 80 Biz Davut'a tarafımızdan bir lütufta bulunmuştuk. Ey dağlar ve ey kuşlar Davut tesbih ettikçe onunla beraber tekrarlayın dedik. Demiri de onun için yumuşattık. Dokusu düzenli bol zırhlar yap dedik. Salih ameller işlemeye bakın. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görüyorum sebep 10, 11. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki sana dost doğru bir şekilde bildiriyoruz. Çünkü sen de peygamberlerden birisin. Bu ifade Ali İmran 108 ve Casiye 6'da da geçmektedir. İşte bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. İçlerinden bir kısmıyla Allah doğrudan konuşmuştu Bir kısmının da Derecelerini yükseltti Meryem oğlu İsa'ya da Apaçık mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile güçlendirdik Eğer Allah Dileseydi o peygamberlerin Hemen ardından Gelen insanlar kendilerine bu kadar Açık deliller ulaşmışken Birbirleriyle savaşmazlardı Lakin anlaşmazlığa Düştüler ve Onlardan iman eden de oldu, inkar edendi. De. Yine de Allah dileseydi, onlar birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Nitekim Davut'a da zeburu verdik. İsra 55 Musa ile de Allah bizzat kelamı ile konuştu. 164 Allah şöyle buyurdu. Ey Musa! Seni elçi göndermek ve seninle konuşmak suretiyle insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Araf 144 Bize de Adem'e ey Adem, biz de Adem'e ey Adem, eşinle beraber cennete yerleşin. Oradaki nimetlerden, istediğiniz yerden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Bakara 35 Bu ayetler Hazreti Musa ile Hazreti Adem'in Cenab-ı Hak ile doğrudan konuşan peygamberlerden olduklarını göstermektedir. allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e biz seni alemlere yalnız rahmet olarak gönderdik Enbiya 107, biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik Sebe 28, Umudur ki böylece Rabbin seni makah mu Mahmud'u yükseltir. İsra 79 buyurması. Resul-i Ekrem'in de insanlara elbette ben Allah'ın hepinize birden gönderdiği elçisiyim. Araf 158 demekte de emrolunması onun peygamberler arasındaki üstün yerini ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz şanı ve şerefi bu kadar yüce olmakla beraber derin tevazu, tevazu sebebiyle İnsanların peygamberleri birbirine üstün tutmasını doğru bulmamış. Hiç kimse benim Yunus peygamberden daha hayırlı olduğumu kesinlikle söylemesin. Buhari Müslüm. Benim Musa'dan olduğumu Musa'dan hayırlı olduğumu söylemeyiniz buyurmuştur. Buhari Müslüm. Ruhul Kudüs Kudüs Ceba'yı aleyhisselamın adlarından biri olup Kur'an-ı Kerim'de Meryem oğlu İsa'ya da apaçık mucizeler verdik. Ve onu ruhul kudüs ile güçlendirdik şeklinde ilk geçtiği Bakara suresi 80. ayetin diplodun açılmış ve ilgili ayetler orada zikredilmiştir. De ki, gerçek Rabbinizden gelmiştir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Keyf 29 Allah dilediğini yapar ifadesi Hac suresi 14. ayette de geçmektedir. Ey iman edenler! içinde Hiçbir alışverişin, dostluğun ve şefaatin geçerli olmayacağı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan bağışta bulunun. O günü inkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Ahirette Allah dilemedikçe kimsenin kimseye şefaat edemeyeceğini konusuyla ilgili ayetler için Bakara suresi 48. ayetin. Peygamber Efendimizin özel şefaati için ise İsra Suresi 79. Ayet'in açıklamasına bakınız. Ey iman edenler! Çalışıp kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerin helal ve temiz olanlarından Allah rızası için harcayın. Bakara 267 İman eden kullarıma söyle, alışverişin bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği bir gün gelip çatmadan, Namazlarını gerektiği şekilde kılsınlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizlice ve açıktan harcasınlar. İbrahim 31 Allah'a ve Resulüne iman edin. Size kullanma yetkisi verdiği şeylerden bağışta bulunun. Sizden iman eden ve Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır. Hadid 7 Sizden birine ölüm gelip de Rabbim ne olurdu ecelimi biraz daha erteleseydin de, sadaka verip iyi kullardan olsaydım diye yalvarmadan önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayırda harcayın. Münafıkun 10. Kendi iyiliğiniz için bağışta bulunun. Kim nefsinin tutkularından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Tegabun 16. Allah, kendisinden başka ilah bulunmayan varlıktır. Her zaman dirildir. diridir. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup bütün kainatı yönetendir. Ne uyuklar, ne uyur, göklerde ne var, yerde ne var, hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan, huzurunda kim kalkıp da şefaat edebilir? O, kullarının Geleceğini de bilir, geçmişini de. Kulları ise onun ilminden ancak onun dilediği kadarına kavrayabilirler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. Yüce ve büyük olan yalnız odur. Ayetin buraya kadar olan kısmı Ali İmran Suresi 2. ayette tekrarlanmaktadır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Bakara 116. Konuyla ilgili diğer ayetler bu ayetin dipnotunda zikredilmiştir. Şefaat konusuyla ilgili olarak bir önceki ayetin dipnotuna bakınız. O kullarının geleceğini de bilir. Geçmişini de ifadesi. Taha 110, Enbiya 28, Hac 76'da da geçmektedir. Bu ayet içinde Allah'ın ilmi, gücü, kudreti, tahtı, her şeyi kuşatan sonsuz kudreti ve egemenliği anlamına gelen kursi kelimesi geçtiği için ayetel kursi diye anılır. Bu ayet tevhid inancını en açık şekilde ortaya koymakta. Allah hakkında en değerli toplu bilgiyi vermektedir. Bir gün Peygamber Efendimiz güzel Kur'an okumasıyla ünlü sahabi Üvey İbni Kâb'a Allah'ın kitabından ezberinde bulunan ayetlerin en büyüğü hangisi biliyor musun? diye sordu. Ubey, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Resul-i Ekrem ona aynı soruyu bir kere daha sorunca, Allah'u la ilahe illa vel hayyul kayyum diye cevap verdi. Allah'ın elçisi, onun göğsünü sıvazlayarak, ilmin sana mübarek olsun buyurdu. Müslüm ve yatağına girerken, Ayetel Kürsü'yü okuyan kimseyi Allah-u Teala'nın sabaha kadar koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını bildirdi. Buhari Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğru ile eğri birbirinden açıkça ayrılmıştır. Bundan böyle şeytane güçleri inkar edip Allah'a iman eden hiç kopmayacak bir kulba yapışmış olur. Allah her şeyi duyan her şeyi gerçek mahiyetiyle bilendir. Allah Teala insana irade doğru irade doğruyu veya yanlışı seçme özgürlüğü vermiş. Onların doğru yolu kendi istek ve arzuları arzularıyla benimsememelerini istemiş. Müslüman olmaya zorlanmalarını, ikrahı kesinlikle yasaklamıştır. Nuh şöyle dedi: Ey kavmim söyleyin bana eğer ben Rabbimden gelen açık bir delile dayanıyorsam ve ona lütfedip peygamberlik nimeti bağışlamış da siz onu göremiyorsanız şimdi siz istemediğiniz halde onu size zorla mı kabul ettireceğiz? Hud 28. Eğer Rabbim dileseydi yeryüzünde kim varsa hepsi birden iman ederdi. Yoksa her iman etsinler diye insanları zorlayacak mısın? Yunus 99. Şeytani güçlere kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenler için müjde vardır. Müjdele okulları mı? Zümer 17. İnsanı Allah'tan ve ona giden yoldan uzaklaştıran, Allah'ın buyruklarının değil kendi dayatmalarının yapılmasını isteyen bütün şeytani güçlere Kur'an-ı Kerim'de tavut denmektedir. Tavut şeytan Allah'tan başkasının Bilemeyeceği şeyleri bildiğini ileri süren kimse, yani kahin, Buhari, bir grup lideri, Müslüm olarak yorumlanmıştır. İnsanı arzu ve şehvetlerinin esiri yapan, kendi nefsi ve Allah'ın yolunda uzaklaştırmasını sağlayan etraftaki her şey ve herkes birer tağuttur. Resul-i Ekrem hiç kopmayacak kulbun İslamiyet olduğunu belirtmiştir. Buhari, Müslüm. Allah iman edenlerin dostu, yardımcısıdır. Onları karanlıklardan, aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları ise şeytani güçler olup onları aydınlıktan karanlığa sürükler. İşte onlar cehennemliktir. Orada sürekli kalacaklardır. Dost sahip, yardımcı ve koruyucu anlamına gelen veli kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçmektedir. Allah müminlerin dostu ve yardımcısıdır. Ali İmran 68 Sizin dostunuz ve yardımcınız yalnız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Ali İmran 150 Sizin dostunuz ve yardımcınız sadece Allah, onun peygamberi, bir de Allah'a boyun eğerek namazı gerektiği şekilde kılan ve zekatı veren müminlerdir. Kim de Allah'ı, peygamberini ve müminleri dost bilirse, hiç kuşkusuz üstün gelecek olan Allah'ın tarafındadır. Maide 55-56 Şöyle de, gökleri ve yeri yoktan yaratan, herkesi besleyip doyuran, ama kendisi beslenmeye muhtaç olmayan Allah'tan başkasını mı kendine, kendime dost edineyim. Enam 14. Elbette benim dostum ve yardımcım kitabı indiren Allah'tır. O salik kullarını koruyup gözetir. Araf 196. Takva sahiplerinin dostu ise Allah'tır. Casiye 19. Zira Allah iman edenlerin dostudur. Kafirlerin ise hiçbir dostu yoktur. Muhammed 11. Onun dostu Allah'tır. Cebrail'dir. Salih müminlerdir. Tahrin 4. Allah iman edenleri yanlış yoldan kurtarır. Onlara doğru yolu gösterir ve şöyle buyurur. İşte benim dost doğru yolum budur. O yolu tutun. Sizi Allah'ın yolundan ayıracak başka yollara sapmayın. Enam 153. Allah o kitapta Rızasını arayanları ebedi kurtuluşa giden yollara götürür. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dost doğru bir yola iletir. Maide 16. İşte bu insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarma, karşı konulmaz kudret sahibi ve övülmeye layık olan Allah'ın yoluna ulaştırman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. İbrahim 1 sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için üzerinize o rahmetini indirir. Onun melekleri de sizin için dua eder. O müminler hakkında pek merhametlidir. Ahzab 43 Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetleri indiren O'dur. Hadit 9 Bir de peygamber gönderdi ki iman eden, ve salih amenler yapanları karanlıktan nura çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okur. Talak 11 Müminler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise şeytani güçlerin yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşınızı sürdürünüz. Çünkü şeytanın hilesi pek zayıftır. Nisa 76 Şeytanlar ise Dostlarına hep sizinle tartışmalarını telkin ederler. Enam 121 Allah'ın kendisine verdiği mülk ve saltanata dayanarak şımarıp da İbrahim ile Rabbi hakkında tartışmaya giren kimseye bakmaz mısın? Hani İbrahim benim Rabbim can veren ve öldürendir deyince o ben de can verir ve öldürürüm demişti. İbrahim Allah güneşi doğudan getirir, sen de batıdan getir bakalım deyince o kafir donup kalmıştı. Allah öyle zalimlere doğru yolu göstermez. Elbette yaşatan da biziz, öldüren de biziz. Hicir 23 Dirilten de o, öldüren de odur. Mümin 68 Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Doğan 8 İnsan cansızken Allah'ın ona can verdiği, sonra öldürüp yeniden dirilteceği konusuyla ilgili ayetler Bakara suresi 28. ayetin dipnotunda izledilmiştir. Bir önceki ayette etrafındaki insanları aydınlıktan, karanlığa götüren şeytani güçlerden, tavhuttan söz edilmişti. Bu ayet ile devamında bu tiplere örnekler verilmekte ve ilk olarak Hz. İbrahim ile Tartışan Kral Nemrut ele alınmaktadır. Bir sonraki ayette ve devamında ise kendine insanları Allah'ın karanlıktan aydınlığa nasıl çıkardığına örnekler verilmektedir. Allah öyle zalimlere doğru yol göstermez ifadesi Ali İmran suresi 86. ayette de geçmekte ve geçtiği diğer ayetleri bu ayetin dil gösterilmektedir. Veya o kimsenin haline bakmaz mısın ki altı üstüne gelip harab olmuş. İpüssüz bir şehirde geçerken Allah harabeye dönmüş bu yeri nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz yıl sonra diritti. Sonra da kendisine "Burada ne kadar kaldın?" diye sordu. O da "Ya bir gün yahut daha az." dedi. Allah ise "Hayır, ''Yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Hiç bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara ibret olsun diye böyle öldürüp dirilttik. Şimdi de şu kemiklere bak. Biz onları nasıl yerli yerince dizip sonra üzerine et giydiriyoruz. O kimse de işin aslını anlayınca Allah'ın her şeye kadir olduğunu artık çok iyi biliyorum.'' dedi. Harap olmuş, ıpıtsız şehirden geçen kimse, fesillerin çoğuna göre yüzeyli aleyhisselamdır. Bu olayın bir benzeri asab-ı keyf kıssasında da nakledilmektedir. Bir zamanlar İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Allah yoksa inanmıyor musun diye sorunca, elbette inanıyorum. Fakat kalbim iyice kanaat getirip yatışsın diye bunu istiyorum dedi. Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu. Öyleyse dört tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip parçala ve her parçayı bir dağın başına koy. Sonra da onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Şunu iyi bilin ki Allah karşı konulmaz kudret sahibi, ve her işi yerli yerince yapandır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bu konuyu temas ederek, Ölenlerin diriltilmesinden şüphe etmeye biz İbrahim'den daha haklıyız. Buyurmuş ve bu mütevazi ifadesiyle İbrahim'in ölülerin diriltin, dirilişini görme arzusunun bir şüpheden kaynaklanmadığını ifade etmek istemiştir. Buhari Müslüm Hazreti İbrahim'in ayette de belirtildiği gibi canlıların, canlıların ölümünden sonra Allah-u Teala'nın onları yeniden dirilteceğinde şüphesi yoktu. O diriltme olayının nasıl meydana geldiğini gözleriyle görerek imanını daha bir güçlendirmek kalbini tamamen mutmayim kılmak istiyordu. Peygamberlerin insanları davet edecekleri Gerçekleri gözüyle görmeleri kendilerinden emin olarak derin bir gönül rahatlığı içinde görev yapmalarını sağlar. Onlara meleklerin görünmesinin kendilerine cennet ve cehennemin gösterilmesinin sebebi de bu olmalıdır. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak veren ve her başağında yüz tane bulunan bir tohuma benzer. Allah dilediğine kat kat fazlasıyla verir. Allah, lütuf ve keremi pek geniş olan ve her şeyi gerçek mahiyetiyle bilendir. Malını Allah yolunda harcayanlar hakkında yapılan benzetmeler için Bakara suresi 262 ve 265 ayetlere bakınız. İnfakla ilgili bazı ayetler ve hadisler Bakara 3 219 245 far 60'ta verilmiştir. resul Ekrem şöyle buyurdu. Bir kimse iyilik yapmak ister sonra da onu yaparsa Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle hatta kat kat fazlasıyla yazar. Buhari Müslim. Yine bir hadiste gelirdiğine göre Allah rızası için bir deve bağışlayan kimseye kıyamet gününde 700 deve verilecektir. Müslüm. Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine geri çevirmesi için kim Allah'a güzel bir borç vermek ister? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Yalnız ona döneceksiniz. Bakara 245 Bir iyilik eden on misli iyilik görecektir. Bir kötülük yapan da Sadece yaptığının karşılığını görecektir. Enam 160. Mallarını Allah yolunda harcayan ve yaptığı bu iyilikleri de başa kakıp, gönül kırmayan kimselerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için artık ne korku vardır ne de keder. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye mallarını harcayanlar gibi başa kalkıp gönül yıkmak suretiyle hayırlarınızı boşluk çıkarmayın. Bu şekilde hayır yapan kimsenin durumu, üzerinde bir parça toprak bulunan ve şiddetli bir yağmurun çırılçıplak bıraktığı bir kaya gibidir. Böylesi adamlar Yaptıkları hiçbir iyiliğin faydasını göremezler. Allah kafirleri doğru yola ulaştırmaz. Bakara 264 Tatlı bir söz, başkasının kusurunu örtme, yardım ettikten sonra Gönül kırmadan daha hayırlıdır. Allah'ın böyle yardımlara ihtiyacı yoktur. O, ceza vermekte hiç acele etmeyendir. Allah'ın hayatınızın dayanağı kıldığı, koruyasınız diye sizin idare ve emniyetinize verdiği yetimlerin mallarını bir takım akıl ermez, kar zararı bilmez kişilere vermeyin. Ama bu mallarla onları yedirip içirin ve giydirin. Onlara güzel söz söyleyin. Nisa 5 Mirasın taksimi sırasında mirasçı olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar orada bulunurlarsa onlara da bu mirastan bir şeyler verin ve onlara güzel söz söyleyin. Nisa 8. İnkar ederseniz bu sizin aleyhinizedir. Çünkü Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Zümer 7. Ey iman edenler,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 Faydasını göremezler. Allah kafirleri doğru yola ulaştırmaz. Resul-i Ekrem'in haber verdiğine göre allah Teala kıyamet gününde üç kimsenin yüzünü bile bakmayacaktır. Onlardan biri yaptığı iyiliği her fırsatta başa kakan kimselerdir. Müslim Ebu Davud Tirmizi İbn-i Maci. Bu ayette Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanların takdirini kazanmak için servetine davatan münaf münafığın hali üzerine ince bir toprağın örttüğü kayaya benzetilmiştir. Bolca yağan yağmur, iyi cins toprağa faydalı olduğu halde üzeri incelik toprakla örtülü kayanın gerçek yüzünü bütün çıplaklığı ile ortaya çıkarır. Medfaat hesaplarıyla yapılan sözde hayırlar, onları yapanlara ahirette bir fayda vermeyecektir. resul Eklem'in bu konuya uygun bir benzetmesi, Araf suresi 58. ayet notunda zikredilmiştir. Allah'ın rızasını kazanmak ve gönüllerindeki imanı iyice sağlamlaştırmak için mallarını harcayanların durumu ise bir tepe üzerinde bulunan bir bahçeye benzer ki, Bol yağmur yağdığında ürününü iki kat verir. Hatta yağmur yağmasa bile az bir çiseleme ona yeter. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Bazı kimseler de Allah'ın rızasını kazanmak için canını bile verir. Bakara 207 Allah rızasını kazanmak ile ilgili bazı ayetler bu ayetin dipnotunda verilmiştir. Biriniz ister mi ki hurma ve üzümlerle dolu bir bahçesi olsun, o bahçeden dereler aksın, içinde her türlü ürün bulunsun da sonra bakıma muhtaç çocukları verken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, bu durumdayken bir de ateşli bir kasırga kopsun ve bahçeyi kasıp kavursun, düşünseler diye insanlara ayetlerini Allah işte böyle açıklıyor. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Nur 18. Bu anlamdaki diğer ayetler burada verilmiştir. Hayatı boyunca kazandığı serveti kaybeden ve küçücük yavrularıyla ortada kalıveren yaşlı bir adam, dünyada nasıl çaresiz, boynu bükük ve kaybettiklerini yeniden kazanma imkanından mahrum ise, ömür servetini boşuna harcayıp, ahirete eli boş giden kimse de orada öylesine perişan olacaktır. Hazreti Ömer bu ayetin Allah'ın buyruklarını yapmaktayken şeytanın terkinliğiyle günaha giren, yaptığı hayır ve iyilikleri tamamen kaybeden zengin bir adamın durumunu dile getirdiğini söylemiştir. Buhari Ey iman edenler! Çalışıp kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerin helal ve temiz olanlarından Allah rızası için harcayın. Size Verildiğinde ancak göz yumarak alabileceğiniz adi şeyleri hayır yapıyorum diye başkalarına vermeye kalkmayın. Şunu bilin ki Allah'ın kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layık olandır. Peygamber Efendimizin mescidinde yatıp kalkan fakir Müslümanlara bazı kimseler pek de iyi bir ni niyete Dayanmadan kalitesiz vurma vermişlerdi. O zaman bu ayet indi ve bu davranışın iyi bir şey olmadığını hatırlattı. Tirmizi ve Allah temizdir ancak temiz olanı kabul eder gerçeğini öğretti. Müslim. İnkar ederseniz bu sizin aleyhinizedir. Çünkü Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Zümer 7. Allah'ın kimseye ihtiyacı olmadığına dair ayetler bu ayetin dipnotunda verilmiştir. Şeytan sizi fakir düşürseniz diye korkutur. Şeytan sizi fakir düşür, düşersiniz diye korkutur da cimriliğe ve her türlü hayasızlığı, ahlaksızlığı yapmaya teşvik eder. Allah ise bağışlamayı ve bol nimet vermeyi vaat eder. Allah lütuf ve keremi pek geniş olan ve her şeyi gerçek mahiyetiyle bilendir. Resul-i Ekrem insana hem şeytanın hem de meleğin etkili olduğunu, şeytanın kötülüğü ve hakkı yalanlamayı telkin ettiğini, meleğin ise insana hayırlı işler yapmayı ve gerçeği kabul etmeyi tavsiye ettiğini belirtmiş, gönlünde iyi duygular hisseden kimsenin onun Allah olduğunu bilip hamd etmesini, kötü duygular hisseden de şeytana Allah'a sığmasını ödülemiştir. Şeytanın başka telkinleri de vardır. Şeytan onlara vaatlerde bulunur ve onları boş ümitlerle oyalar. Şeytan, zaten şeytanın onlara vaadi aldatmadan başka bir şey değildir. Nisa 120 Şeytanın onlara vaadi aldatmadan başka bir şey değildir. Sıra 64 Allah hikmeti dilediğine verir ki Kime hikmet vermişse ona gerçekten pek büyük bir hayır vermiştir. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Hikmet, insanı hatalı davranmaktan alıkoyan, doğruyu yanlıştan ayıran, faydalı bilgi ve salih ameldir. Hikmet hakkında bilgi için Bakara Suresi 129. ayetinde hipnotuna bakarız. Burada kendisine hikmet verilen kimsenin Şeytanın emir ve telkinlerini fark edip ondan uzaklaşacağına ve Allah'ın verdiği nimetleri onun emrettiği şekilde harcayacağına işaret edilmektedir. Resul-i Ekrem Allah'ın verdiği ilim ve hikmeti yerli yerince kullanan kimsenin imrenilecek üstün bir niteliğe sahip olduğunu bildirmiştir. Muharif Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Ali İmran 7 Elbette o peygamberlerin kıssalarında da akıllı kimselerin çıkaracağı dersler vardır. Yusuf 111 Ancak aklı olanlar düşünüp ders alırlar. Rahat 19 Allah, Allah rızası için yaptığınız her hayrı ve adadığınız her adağı Allah elbette bilir. Verdiğini başa kakarak veya adaklarını yerine getirmeyerek kendilerine zulmedenlerin ise hiçbir yardımcısı yoktur. Bu ayette servetini Allah rızasını kazanmak veya dünyevi bir çıkar elde etmek için harcayanı ve adayanı sadece Allah'ın bildiği Allah rızasından başka hedef gözetenlerin birer zalim olduğu ve Kıyamet gününde onlara kimsenin yardım edemeyeceği belirtilmektedir. Bu ifade Alev-i İmran 192 ve Maide 57'de de geçmektedir.